Agir, diğer adıyla Anima Mortar, karadan karaya ve karadan havaya etkili saldırı özellikleriyle donatılmıştır. Kendi standart silahları ve hızlı roketleriyle havada karşılaştığı her düşmanı yok edebilir.